eser. Ahmet Muhip Dıranas şiirleri Güzellikleri alır satarım. Gehşim bu. Güzel tellalıyım ben, alan var mı? Neşem bu. Güzelle yüceltirim insanlığı. İşim bu. Çirkini, kabayı ve hamı kayıramam Merhaba sevgili dinleyenler. Programımıza Cumhuriyet Dönemi Türk şiirinin usta sanatçılarından Ahmet Muhib Dranas'ın kısa bir şiiriyle başladık. Kendine has anlatımı, yalın sözcükleriyle tanınan, tabiat karşısındaki duygulanmalarını değişik bir güzellikle dile getiren şairimizin kısa hayat hikayesiyle birlikte şiirlerini ve uslubunu sizlere tanıtacağız. Ahmet Muhip Duranas 1908'de İstanbul'da doğar. İlkokulu Sinop'ta okur. Orta öğrenimini Ankara Erkek Lisesi'nde tamamlar. Lisedeki edebiyat öğretmenleri Faruk Nafiz Çamlıbel ve Ahmet Hamdi Tanpınar onun şiir sevgisinin gelişmesinde etkili olur. İlk şiirini Ankara Lisesi'nde okurken Muhip Atalay imzasıyla 1926 yılında Milli Mecmua'da yayınlar. Edebiyat tutkusu, onun Ankara Hukuk Fakültesi'ndeki öğrenimini yarıda bırakmasına sebep olur. Güzel Sanatlar Akademisi, Kütüphane Müdürlüğü göreviyle İstanbul'a geçer. Bu görevini sürdürürken, bir yandan da Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümüne devam eder. Bu öğrenimini de yarıda bırakır. Yazı, şiir ve sanat dünyasıyla iç içe bir hayat sürdüren Ahmet Muhib Dıranas, 21 Haziran 1980'de Ankara'da vefat eder. Mezarı Sinop'tadır. Ahmet Muhip Drenas, edebiyat yazılarını ve şiirlerini Servetifüyünün "Hep Gençlik, Görüş, Varlık, Çığır, Ağaç, Gündüz, Yücel, Oluş". Ülkü, Sanat ve Edebiyat Gazetesi, Şadırvan, Yeni İnsan ve Hisar dergilerinde yayınlanmıştır. Diğer edebi çalışmaları ise şöyledir: Tevfik Fikret'in şiirlerini Osmanlı alfabesinden günümüz alfabesine çevirmiş. Gölgeler, o böyle istemezdi, çıkmaz isimli tiyatro eserlerini yazar. Dranas, çeviri alanında da eserler verir. Cahit Sıtkı Tarancı ile birlikte dilimize çevirdikleri Fransa'da Müstakil Resim adlı eser Güzel Sanatlar Akademisi'nce yayınlanır. Dostoyevski ve Çapek'ten de çeviriler yapar. Yazarın çeşitli gazete ve dergilerdeki düz yazıları henüz bir kitapta toplanmamıştır. Şimdi Olvido adlı şiirinden kısa bir bölüm dinleyelim. Hoyrat'tır bu akşam üstüler daima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 Bir duman yükselir gibidir kederden. Macerası çoktan bitmiş o şeylerde Amansız gecenle yayıl gökyana. Ey unutuş. Kurtar bu gamlardan beni. Ankara'da bir akşam saati. 1970 yılının Ekim sonlarıydı. Ordu evi yönünde Ahmet Muhib Dranas kızılaya doğru ilerliyordu. Gri saçlı, dalgın bakışlı. Görgülü giyimli bir adam. Yaşını yadırgatan güzelliğiyle karşımızdaydı. Yanımdaki dostum işte Ahmet Muhib Dranas dedi. dedi. Yalnızlığın iç perdelerine gizlenen görüntüsüyle o 60 yaşındaki Ozan kendine özgü yaylanan adımlarıyla yürüyordu. Bir genç kızı sarsacak bir olgunluk demetiydi. Eğer o genç kız videoyu kar şiirini okumuş ve anlamaya çalışmış ise... ...onu görünce hayalindeki şair buydu diyerek duraklayabilirdi. Kar. Kardır yağan üstümüze geceden. Yağmurlu, karanlık bir düşünceden. Ormanın uğultusuyla birlikte ve dört nala...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 Unutmak için, unutmak ey kış, büyük yalnızlığını dünyanın. Profesör Mehmet Kaplan, onun için diğer güzel sanatlar gibi halis şiirde güzelliğe kendi vasıta ve malzemelerini en iyi şekilde kullanmak suretiyle ulaşır. Ahmet Muhip Dıranas, şiirlerinde hece veznini kullanmakla beraber, durakları kaldırmak suretiyle yeni bir şiir cümlesi oluşturmuştur. Ahmet Haşim gibi, o da şiirlerinde ahenge, hayale ve gizeme önem verir, der. Ahmet Muhyib Dıranas, iyi bir şair olmadan önce iyi bir dil ustasıdır. Ama şunu da kabul edelim ki, dile hakim olmadan geniş okur kitlesinin beynisini kazanmış şiirler yazmak da zordur. Ahmet Muhyib Dıranas, şiirlerinde bunu başarır. Ahmet Muhyib Dıranas, şiirlerine duyguyu yerleştirirken, sözü en güzel şekliyle söylemeyi de arar. Şiirlerinde Türkçeyi ustaca kullanmıştır. Onun böyle iz bırakan, dilden dile gezen, okundukça güzelleşen şiirleri çoktur. Mesela, Selam, Serenat, Hatıra, Olvido, Köpük, Fahriye Abla, Kar... Şehrin Üstünden Geçen Bulutlar Yaşarken gibi şiirleri her zaman sevilen şiirlerindendir. Şimdi sanatçımızın Şehrin Üstünden Geçen Bulutlar adlı şiirini dinleyelim. Bakıp imreniyorum akınını şehrin üstünden geçen bulutların. Belki gidiyorlar yakınına rüyamızı kuşatan hudutların. ''Evler, ağaçlar, sular... ...ben bu an sanki bulutlarla bir akıyoruz. Onların hevesine uyaraktan... cenup ufuklarına bakıyoruz. Biz de hafif olsaydık bir rüzgardan... ...yer alsaydık şu bulut kervanında... ...güzeli ve yeniye doğru koşan... ...bu sonrasız gidişin bir yanında... ...dağlara, denizlere, ovalara... Uzansaydık yağarak iplik iplik tohumları susamış tarlalara, bahar, gölge ve yağmur götürseydik. Bakıp imreniyorum akınına, şehrin üstünden uçan bulutların, Gidiyor, gidiyorlar yakınına, rüyamızı kuşatan kudutlar. şair genellikle kendi dışında sosyal konulara, tabiat manzaralarına ve hayat dekoruna yönelmiştir. Şahsi duygularını anlatanlar çok defa onları romantik veya sembolist bir üslupla ifade etmişlerdir. Her şair hayata başka bir açıdan bakar. Gerçeği de kendine göre az çok değiştirmeye çalışır. Ahmet Muhyib Dranas'ın şiiri, gerek biçimi, gerekse temalarıyla bir önceki kuşaktan Necip Fazıl Kısakürek, Ahmet Hamdi Tanpınar ve Ahmet Kutsi Tecer tarafından kurulup geliştirilen şiire yakındır. 1930-1940'lı yıllarda şiirimize hakim olan bu tavra, Dranas da Cahit Sıtkı ile katılır ve sonuna kadar o şiirin ölçülerine bağlı kalır. Ama Dranas, Gerçekten de gerek söyleyişi, gerek duyarlığı, gerekse temaları açısından o günlerin egemen hece şiirinde gerçek bir kırılmayı temsil etmektedir. Ahmet Muhip Dıranas, hece veznine yeni bir söyleyiş getirir. Onikilik, onüçlük, az görülmüş hece kalıplarını durakları kaldırarak kullanır. Bodler'in ve sembolist şairlerin kapalı, çok mecazlı anlatış tarzları içinde yeni şair kişiliğini bulmaya çalışır. Baudelaire'in Şer Çiçekleri adlı eserini çevirmiştir. Ayrıca yazdığı şiirlerde ondan çevrilmiş hissini veren şiirler de yazıyordu. Ahmet Muhyip Duranas bu etkiden dolayı şiirlerinde Fransız sembolistlerinde olduğu gibi bazen 3-4 mısra boyunca süren uzun cümleler kurmaktadır şiirlerinde. Ağrı adlı 178 mısralık şiiri buna örnek gösterilebilir. Bu şiir aynı zamanda baştan sona 12 heceli bir mısra yapısına dayanır. Böylelikle Ahmet Muhip Dıranas 12 heceyi kullanmak suretiyle Türk okuyucusunun alışkanlıklarını kıran yeni bir ritim oluşturmuştur. Ağrı adlı bu şiirinden şimdi kısa bir bölüm dinleyelim. Varzım eteğine secdeye kapandım. Kuşuk bir kuluna sımsıkı abandım, karlı başın yüce dedikleyin yüce, sükun içindeki heybetin gönlümce, devce yapında ilk rahatlığı duydum. şifasın ne ki ruha bu ilk yudun, hayal arasında boş çırpınışların. Bulutlar ne güzel bulutlardır onlar. Hep öyle başımın üstünde dursunlar. Menekşe rengi, kan rengi, toprak rengi. Asılı kalsın hep bu yağmur hevengi. Şimdi de onun bu tarzını örnekleyen İki Yalnız Ağaç adlı başka bir şiirini dinleyelim. Garip bir su kenarında iki ağaç, genç, dinç, anaç Diyecekleri bir şey var, var. <gülüyor> Varsa da söylemez. Susarlar hep, ölü ya da sağ. Gör ki gün batınca yıldızlara karşı salınışı, nesi yoksa apaçı. Ölü ya da sağ. Bir su kenarında iki ağaç hali. Yere mıhlı, diyecekleri bir şey var, var, varsa da demişler, dememişler, ölü ya da sağ. Türk şiir geleneğinde şiiri nesir cümlesine yaklaştırması, mısra yapısının diğer mısra ya da mübeyitlere kayması, Servet-i dönemiyle başlar. Bu tarz şiir, Tevfik Fikret'in şiirlerinde görülür. Ahmet Muhib Dranas'ın da şiir denemelerinde bu etki görülür. Şiirde aynı geniş cümle eğilimi Ahmet Muhib Dranas'ın hocası Ahmet Hamdi Tanpınar'da da vardır. Şimdi şairimizin şiiri nesir cümlesine yaklaştıran tarzına bir başka örnek olan Ve Böyle bir teviye adlı şiirini dinleyelim. Vakit dar olsa gerek. Hep içim ürpererek diyorum vakit dar olsa gerek. Belirsiz bir alemde ekseri pencerimde bekliyorum. Bir bahar olsa gerek. Binmişim bir gemiye ve öyle bir teviye gidiyorum. Bir diyar olsa gerek. Ahmet Muhyptıranas'ın şiir anlayışında, sanat, sanat içindir, fikri hakimdir ve ona göre şiir, kelimelerle dördüncü bir boyut oluşturma çabasıdır. Şiirin amacı insan olmalıdır. Sanatta müstesna diyebileceğimiz bir mana vardır. Ahmet Muhyptıranas, Anadolu gerçeklerini çok iyi görenlerden biri olduğu halde, yıkıcı ve karalayıcı sanata karşıdır. Şiir onarıcı olmalı, fazilet, disiplin ve birlik sağlamalıdır. Şiirlerinde çok mecazlı ve yepyeni kavramlar söylemeyi de dener. Nazım şekilleri ve söyleyişlerinde halk şiirimizin bazı şekillerinden faydalandığı da görülür. Mesela en fazla Varsağı nazım şeklinin etkisi şiirlerinde hissedilir. Şiirlerinde kafiyeler tam ve dolgun bir şekilde göze çarpar. Şimdi Elif adlı şiirini birlikte dinleyelim. Elif, kara taştan bir köyde yaşıyor. Bir damın sazı, bir ocağın ateşi, her akşam kanlarla batan bir güneşi, başında ağır bir taç gibi taşıyor. Süt emmemiş Elif, en eski destanlardan masalların altın beşiğinde uyumuş. Elif, bir mağarada geçmiş zamanlardan uğru nurun esen ninniyle büyümüş. Ne kadar güzelsin Elif, dağın kızı, derin ıssızlığın kokusuz çiçeği. Ey neşesinde bir büyük geleceği müjdeleyen içki, bir yılın kımızı. Elbet bir ömre tek sözüdür kaderin, ağrının ak şafağı söken alnında. Bahtiyar kıyısı kayıp cennetleri Elif, sonsuza gebe kız tek tanrıca. Kimin yazarın veya şairin düş dünyamızda açtığı yolu severiz. Kiminin dilini, kiminin de yaşamını görürüz. Kiminin de kahramanlıklarıyla özdeşlik kurup düşeriz peşine. Her yazarın ayrı bir üslubu vardır ve her biri ayrı kapılar açar bize. Ahmet Muhyib Dranas şiirlerinde şüphe duygusu da vardır. Şairi rahatsız eden şüphenin onda felsefi bir mana taşıdığını görürüz. Bir mısrasda bu şüpheyi şöyle tanımlar. Şüphe bir nura doğru koşmaktır der. Ya da ağır şiirinde seyrediyor ruhum kar balkonlarından insanın göresi olmaz manzarayı ve aklın uçsuz bucaksız sarayı yıkılıyor der. Ayrıca Ahmet Muhyiddır Anas'ın pek çok şiirinde huzursuz, kavgacı, mutsuz, İnsanlardan farklı bir iç huzur, sükun ve rahatlık hissedilir. Çünkü Ahmet Muhyib Dranas, sürdürdüğü aile hayatındaki bu iç huzuru ve mutluluğu şiirlerine de aksettirmiştir. Ama yer yer insan tabiatına has olan iç-dış sıkıntı, kurtuluş, karanlık, aydınlık tezadı da tema olarak şiirlerine girmiştir. Bu ne yeşil, ne mavi bu, ne sarı yolumuzda? Nasıl koyup gitmeli bu denizi, bu kırları? Uğulda, uğulda, uğulda sonbahar rüzgarı. Bir dal kırabilir misin bakalım gönlümüzde bu şarkılar, bu halis sözler varken dilimizde. Edebiyatın kişinin kendi dünyasını kurmasında büyük payı vardır. Birçok duygunun varlığından, niteliğinden haberi olur insanın. Ahmet Muhip Dranas'ın şiirlerinde de kendinize has olanı keşfetmek için onun şiirlerini okumak artık size kalıyor. Hoşçakalın.